الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته ورفع رايته إلى يوم الدين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 6. asıldaydık. 6. aslında dördüncü dersindeyiz. 3 ders çerâmetle ilgili, ilham ferasetle ilgili maddeleri işledik. Bugün de rüya ile ilgili maddeyi işleyeceğiz inşallah. Rüya Her şey mevcudette insanın hayatında var ise muhakkak o dinde bir yeri var, bir fıkhı var. Hiçbir şey boştan gelmemiş. Her şeyin cevabı bizim dinde var. Özellikle gaybi meselelerin cevabı nededir? Dindedir. İtikat nasıl olunur? Fıkhı nedir? Var. Keramet gibi meseleler, ilham, feraset gibi meseleleri işledik. Bu nedir? İtikattandır, inançtandır. İnançtan olduğu için muhakkak dinimizde hükmü var. O hükümden amel etmemiz lazım. Onun haricinde, nekil olmadığı yerde akıldan biz hüküm mersek bir meseleye sapıtırız, Allah kurusun, şeytanın istediği yola düşeriz. O da nedir? Dalalet ehlidir. Her şeyin muhakkak dinimizde neyi var? Yeri var. Madem bir şey bu vücudde var, insanın aklında, zihninde olan bir şeydir, muhakkak onun cevabı bizim dinimizde, azim dinimizde yeri vardır. O da nedir? Rüya meselesi. Rüya nedir? İnsanın hayatında olmasa olmaz bir mesele. Her insan rüya görer. Rüyanın tanımı nedir? Rüya insan Allah subhanehu ve teala insan uyurken ayette geçtiri gibi diyor يَتَوَفَّ الْاَنْفُسُ ح۪ينَ نَوْمِيَ İnsan uyurken Allah teala onu ne yapar? Öldürür. Eğer insan yani uyku nedir? Ölümün kardeşidir. Zamanı bitmemişse izin verilir ruhuna, bir de bedenine döner, devam eder. Onun için uyku ölümün kardeşidir. İnsan uyku haline girdi artık kalem bile üzerinden karhoyur. Yani sen uyku halinde, he, yanında bir tane uyumuş, elini attın, ağzına bıraktın, o öldü. Nefesi kesildi. Sen bundan mükellef, değilsin. İllaki, ne zaman mükellef olursun sebep almamış mesela دل لہچی için çocuğunu uyku halinde eğer صبح uyku bastı böyle sallandı çocuk öldü اوخو üzerine انخوب var Çünkü neden var چون Çünkü وبال tedbir alması lazım ama normal insan او haline حالہ kalem üzerinden kakar Hüküm üzerinden kalkar. Bu uyku halinde, yarı ölüm halinde insanın kalp gözü rüya alemi atılır. Atılırken insan rüyasında bazı şeyleri görür. Onun hükmü nedir? İtikatta yeri nedir o rüyanın? Onu bileceğiz. Rüya, insan sanki bir şeyi uykudan kalktı, görmüş gibidir. Bunu hepimiz yaşıyoruz bunu, biliyoruz. Ondan dolayı tanımına pek fazla gerek yoktur. Çünkü rüya bellidir. Rüya nedir İslamiyet'te? Ehl-i sünnet itikadında yeri nedir? Onu bir gün inşallah işleyeceğiz. Evet. Ehl-i sünnet itikadında eee Tabi metin, istersen Eyyub o metinin başını oku sadece. Şimdi biz ilmi ders olduğu için metini okuyuz, kitaptan takip ediyoruz. Ayetleri okuma, ayetleri ben açıklarım inşallah. ve sadece metini okuyorum. Ehl-i sünnet salih rüyaya inanır. Sadık rüya nübüvvetten bir parçadır. O, Allah'ın mümin kuluna bir müjdesidir. Dünya ve ahiret işlerinde ona açılan bir hayır kapısıdır. Kıyametin yaklaştığı ahir zamanda müminin rüyası genelde doğru çıkar. Evet. Ehl-i Sünnet itikadı özetçe böyle inanıyor. rüya meselesinde. rüya nedir? Haktır. RUYA'ya inanıyoruz biz. RUYA meselesine Ehl-i Sünnet'te inans nedir? Haktır. Ama bunun da bir fıkhı var. Çünkü her mesele gibi çaramet gibi, ilham gibi, firaset gibi burada insanlar ne yapar? İfrat tefrite gider. ehl sünnet nedir? Orta yoldur. Orta yol nedir? İçi görüşün ortası mı? Hayır. Orta yol dediğimizde sırat müstakim yoludur. Orta yolu biz seçme, seçme hakkımız yoktur. Yani biz orta yolu tayin edemeyiz. Orta yol tayin edilmiştir. Anlatabildim mi? Yani bir taneye gelirler, üst görüş verirler. sene diyenler seç hangisini beğenirsin? Benim bir içimim var bu meselede diyorsun. Bu bana daha uygun geliyor. Sen burada seçim hakkın var. Ama ehli sünnet orta yol dersek, yanlış anlaşılmamış, anlaşılmasın, iki tarafın ortasını seçmek değil. Bizim orta yolu tayin etme hakkımız da yoktur. Orta yol zaten nübüvvetten bize gelmiştir. O da sırat müstakimdir. Ama Resulullah'ın çizdiği çizgi gibi bu sırat bir Yanlarında da çizgiler çizmiştir. Bu dalalet yollarıdır. Her dalaletin başında da bir şeytan var, davet ediyor o yalan. İşte rüya meselesinde de ifrat tefhid edenler var. ehli sünnet orta yoldur. Orta yolda sırat müstakimdir. Allah subhanehu ve teala bize Resulü vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem neyi getirmiş? Rüya meselesinde hak, inanç nedir? Onu bize bilindirmiştir. O da nedir? Biz rüyaya inanıyoruz. Rüya haktır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi haktır, ona inanıyoruz. Şimdi bunun datayına geleceğiz. Önceden biz inanıyoruz, iki taraf var. Birisi akılcilerdir, inkar ediyorlar rüyayı. Çerameti inkar ettikleri gibi, ilhamı inkar ettikleri gibi, firaseti inkar ettikleri gibi her şeyi maddiyete bağlıyorlar, inkar ediyorlar. Bu akılcilerdir. Bir tarafta ehli dalalet bid'atçiler, bunlar da rüyadan melzeme yapıyorlar. Her şeyi rüyaya bağlıyorlar. Anlatabildim mi? Her şeyi rüyaya bağlıyorlar, o kadar rüyaya bağlıyorlar bazı meselelerde. Hatta hüküm çıkartıyorlar rüyadan. Yen de mevcut elimizdeci olduğu şeriatin hükmünü değişmeye kadar gidiyorlar. Bu da özellikle aşırı tasavvuf cemaatinde oluyor. Şimdi biz akılcilere reddiye yapmayacağız bir derste. Çünkü bizim derslerimiz kimlik tespitidir. Biz ehl-i sünnet olarak ne inanıyoruz? Sadece bir giriş yapacağız. Akılciler bu rüyayı inkar ediyorlar. Neden? Çünkü onların matotları bozuktur. Oların imamları iblistir. İblis ne dedi? Allah'ın emrine karşı geldi. Dedi ben nasıl buna sücde edeyim? Bu çamurdan yaratılmış, ben ataştan ben daha cüclüyüm. Allah'ın emrine karşı geldi. Ne oldu? Ebedi rahmetten kavuldu. Niye rahmetten kavuldu? Niye rahmetten kavuldu? Çünkü Allah'ın emrine karşı geldi. Ne ile karşı geldi? İnsanda Allah-u Teala bir ölçü vermiş, mihenk taşı vermiş Onu haksız yerde kullandı. O da akıldır. Nerede kullanılması lazım? Allah'ın hikmetini tedebbür etmekte kullanması lazım. Şerden, kheri ayır makte kullanması lazım. Bu kakti nerede kullandı? Neklin önüne çıkarttı. Emrin önüne çıkarttı. E bir günde akılcılar da de imamlarına, dedelerine uyuyorlar. Ne yapıyorlar? Allah'ın emrini akıldan ne yapıyorlar? İşte rüya Tubba gönderiyorlar. Psikoloji bir meseledir. İşte rüya böyle olur, hücreler açılır filan. Bir sürü bunu internette girseniz bir sürü bunun ilmi meseleleri var. Ama Allah Teala Hazreti Adem'i cennette yarattığından bugüne kadar Hazreti Adem cennette de rüya gördü. Yer üzerine de, de rüya gördü. Bugüne kadar her şey görüyor. Bütün peygamberler de rüya görmüş. Peygamberlerin de rüyası şimdi geleceğiz vahiydir. Bugüne kadar, kıyamata kadar de bu rüya devam edecektir. Biz buna inanıyoruz. Diğer kısmı, diğer kısmı aşırı ciddimişler dedik ki ne demişler? Kalkmışlar kendilerine şeytan bir kısmını kendi matoduyla, aklını ön plana çıkartmış, sapıtmış, sıratmış takım üzerinden. Bir kısmında evet rüya gerçektir, o kadar ölçüyü kaçırtmış ki adam ne yapıyor? شری ات استمبا تیدور رویہ یعنی روس نا جدور حوض المرس شیخن کا رسول اللہ رویہ امریک یا اتر یعنی موجود شریعت افطالدر یعنی شیئن ہچم تھر سنہ رویہ جلی رہا بتنے دے دکھ شیتھل انتر یہیتھاندارا سوراگا تا سورا سراط inancından Dört imamın itikadından değil, bu bize lazım değil. Elimizde bir şey öyle. Çünkü biz her insanları reddiye vermek bu ihtisas işidir. Ama genel Müslüman kendi itikadını bilsin, ondan sonra mükellef değil. Kim mükelleftir, bunların batılını bilsin, bunların reddetsin? Alimler, bu işten uğraşanlar, her çeşit şey mükellef değil bu işten. Onun için biz de bu derslerimiz kimlik tespiti yaptığımız için biz ehli sünneti selef-i salihine mensubuz. Dört İmam'a mensubuz diyoruz. Diyorsak eğer ne yapacağız? Biz dört İmam çindir. Çinliyi nedir? Nerede doğmuşlar, nerede gelmişler, inaneye inanıyorlar. Bunları bilmemiz lazım. İşte batıl kitaplarda tasavvufun dediği özellikle bu konuda bir sürü batılları var. Bir sürü meselede bunlara inanmışlar. شخل قاد گسم رحیم اللہ شیخ عبد المبلی عالمتہ kendisini غالب göstersin nerede ثوفہ bir alim var onu kendine mal در شیروائے یا عبدالقادر سن ارمشم سن اردن یتش دن سین نظریند خخت دیے دن اخصا اللہ سن اللہ دشمن سمش تمش مچ الفل رسول اللہ نظار دین رس anlatabildim mi İşte bu nedir bu alimdir İşte alim olmayanın rüyasına gerse şeytan ne yapar? Bu sefer kalkar. Tasavvufta var mı bu? Var. Birçok hocanın üzerinden mükelleflik kalkmış. Nedir bu? Ermiş seviyesine geldi. İbadet bir aşamaya kaderdir. Ora vardın ondan sonra ne olur? Kur'an'da da apaçuktur. Hatta yeti kel yakin senin ruhun ölüm gelene kadar ibadet edeceksin. Bunu görmüyorlar mı? Görüyorlar ama şeytan nedir? Sinsidir. Bilicimi büyüktür insanoğlu üzerinde istediğini işledir. Evet, şimdi nübu şey rüya'ya gelelim. Rüya ehli sünnet inancında okuduğumuz gibi nedir? Buna hak olarak inanıyoruz biz. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rüya nübuvetten Bir parçadır. Mübaşşirat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjde vericidir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte ben öldüğümde nübüvvet kesilir benimle beraber. Ashab bile üzülmüşler Enes'in rivayetiyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra ne demiş? Demiş ki iller rüya sadika illeki sadik rüya hariç. O da mübşirât. Mubashirat mübşirât nedir? Müjdeler, müjdeli müjdedir. Nedir müjdeler ya Resulullah? demiş. Bir salih insan bir sadiq rüya görer. He? O rüya da onun için müjdedir. Burada ne ortaya çıkıyor? Çıkıyor ki salih rüya salih insan gördüğünde Bu ona bir müjdedir. Nasıl dedik çeramet salih insanı bir müjdedir Allah Teala seni seçti diye ona bu dünyada gösteriyor o şeyi. Yani sen seçildin diye o bunu hissettiğinde ne yapar? Daha fazla salih kul olur, daha fazla kendini cizler, daha fazla ne yapar? Allah yolunda çaba gösterir. Rüya, salih rüyada, nübüvvetten diyor 46 رس اللہ yani bitti رسول اللہ Ne oldu? Nübüvvet. Nasıl İsmet bitti Resulullah'tan ama bitmedi. İsmet kaldı yer üzerinde. Ama şahıstan alındı, ümmete verildi. Nübüvvet de yer üzerinde ne oldu? Bitmedi. Ama 46 bölümünden bir bölümü salih insana salih rüyayla verilir. Anlaşıldı mı şimdi kardeşler? İşte burada e, nübüvvet hakkında şey ee, ee, rivayette diyor ki abu derda soruyor ya resulallah ayet-i de yunus surasında 64. ayette lehumul buşra fil hayati dunya ve fil ahira müminlerin sıfatını yapıyor Allah teala sayır çan yunus surasında diyor ki bunlara da müjde var dünyada ve ahirette bu müjde nedir ahirette bildik Dünyada nedir müjde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor ki ben zannettim bunu benden kimse sormaz. Ya ebeder e ama sen sorduysan o da salih rüyadır. Mümin onu görer. O nedir? Müjdedir. İşte burada alimler diyorlar ki Ruya nedir? Nübuvvetten bir parçadır. Bir de rüya dedik İnsan oğlu Hazret Adem'den ayetlerde geçiyor. Bütün peygamberler rüya görmüştür. Sünnette de geçiyor. Rüya meselesi kitab-ı sünnetten nedir? İcma'an kabul edilmiştir. İşte Hazreti Yusuf'un rüyası meşhurdur. Hazreti Yusuf surasında Hazreti Yusuf ne diyor? ay. Ne dedi işte rüyayı kardeşlerine söyleme şeytan aranızda. Sonra Mısır'a getirdiğinde onları ne dedi? Onlar süjret diler ona. Orada ne dedi? Ha za tevilu Bu benim rüya e, e, Hazret Yakup dedi bu senin rüyanın tevilidir. Bu senin rüyanın tevilidir. Rüya sabittir. Bir de Hazret İbrahim ne ne dedi dedi İbrahim oğlu İsmail'e rüyada seni görüp diyorsun evet gördüysen haktır حا حضرت ابراہیم için Sen ne yap, görürsen onu yap. Bu da nedir? Sabittir rüya meselesi. Evet. İşte rüya dedik ki nübüvvetten 46 parçadan bir parçadır. Bu da nedir? Salih insanlara, müminlere bu dünyada bir müjdedir. Evet. İkinci mesele rüyada rüya peygamberler nübüvvet gelmeden önce Buna اللہ ہیرا çaramette, mucizelerde oğlan üstü meselelerde ne dedik? Alimler diyorlar. Bir olan üstü mesele irhasat. Nedir dedik? Peygamberler gelmeden önce alametleri görüşür. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda ta ki Kisra çatladı. Halimet-i yanına gittiğinde çocukluğunda bereketli oldu. Sütü çok oldu. Orada e, hayvanların sütü arttı. Resulullah ciddi yerde bereket oluyor. Bunlar nedir? Hepsi Resulullah kendisinde de bunu görüyor. Hazırlamaktır. E nübüvvetten de önce rüyalar görerdir. Sadık rüyalar. Bu da nedir? Hazırlanıyorsun nübüvvete. İşte bak burada belli ediyor 46 parçadan bir parçadır. Tabi hadis Bukhari Müslüm'dedir bu nübüvvetin meselesi. Bir de rüya, sadık rüya ne zaman görünür? Sadık rüya salih insandan görülür. Salih insan nedir? Dinine bağlı olandır. Mümindir. Muminin sıfatı var. Yani imanın 77 yedi canlandırmış o salih insandır. O salih Ruya görür. Salih rüyası onun yüzde yüze yakın ne olur? Doğru olur. %100'e yakın doğru olur. Her zaman salih insanın rüyası doğru olur. Kim salih olsa rüyası doğru olur. Bu salih'e de bir şey ekliyorlar aslında. Salih yerine sadık mümin diyorlar alimler. Neden sadık mümin diyorlar? Çünkü sıddıklara kastır. Sıddıklık ikinci mertebedir enviyelerden sonra. Sıddıklık onun için bir kul Sıdkı araştırır hatta yuktebe inde Allahı Siddıka Allah indinde sıddık yazılır. Kim Allah indinde sıddık yazıldı doğurucudur hiç yalan söylemez onun rüyası doğru çıkar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ve astakunnasi ru'yatan astaqhum hadısen. İmam Müslim rivayet ediyor. Kimin sözü doğruysa, sadık ise, hiç yalan bilmiyorsa yalan Matodunda yoktur, ajandasında yalan yoktur. O insanın rüyası sadık olur. E bu da salih müminlere nedir? Hastır. Salih mümin. Demek ki bu kaidedir. Salih rüyayı salih insan görür. Ehl-i sünnette bu budur. Evet. Dördüncü mesele ile ilgili. Resulullah'ın haber verdiği gibi ne kadar ahir zaman yaklaştıysa سادر یعنی ندر نبوتھ نئی چن چن چھ عالم لر درچی صحابہ چوک Keramet daha fazla gösterildi. Neden? Çünkü sahabelerin imanı güclüydür. Keramete ihtiyacları yokluydu. Kerametin bir, bir sebebi imanı güclendirsin. Sene onay gelsin. Olar sahabeler radıyallahu anhüm ve radu anhüm. Onlar Allah'tan razı olmuşlar, Allah da onlardan razı olmuş. Keramet az gösterildi. Rüya meselesi de ne kadar biz ahir zamana yaklaştık, o kadar salih insanlar, rüya çok cöreller ve rüyaları da çıkar. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani hadiste dedi Bukhari'de, ben kardeşlerimi göster ya Rabbi. Ashab dedi biz senin kardeşin değil miyiz? Hayır dedi siz benim arkadaşlarımsınız, ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelir, beni görmeden iman eder. Dinlerini ellerinde köz ataşı gibi tutmuş olurlar. Köz ataşı insan nasıl elinde tutar? Tutamaz. Tutsa da zorlanarak tutar. İşte salih mümin bu günde dinine zorlanarak sar sarılıyor. Ne işiniz var sizin burada gelmişsiniz, oturmuşsunuz şimdi? İşten yorgun, çoluk çocuğunu bırakmışsınız. Ev diziler var, güzel diziler oynuyor. Ona bakmıyorsunuz. Gelip burada zorluktur işte. Hayatta zorluk akhir zamana yaklaştık ne kadar yakın olduk o kadar zorlanır insan. Onun için salih ruya nedir? He? zamana yakın oldukça daha sadık olur. Onun için hep kim derse ben müminim salih amel yapıyorsa muhakkak ruya görmesi lazım. O onun müjdesidir. Görmüyorsan ونتموالر سکھس کھول مسدا سید سا جرمہ سلم و بن چم سبردہ بہن سور مل جاؤ Çünkü biz محق yaklaşıyoruz چبیس mi muhakkak göreceğiz ve görmemiz lazım Görmezsek imanımızı artmamız lazım, kontrol etmemiz lazım kendimizi. Amellerimizi kontrol etmemiz lazım. Çünkü bu müjdedir. Nubuvetten bir parçadır. Kime gelir? Salih insanlara gelir. Evet, beşincisi bizim inancımıza göre, ehli sünnet inancına göre peygamberlerin rüyası alimlerimiz diyor nedir? Vahidir. Onunçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok rüyayı Çok geliyordu واہی derdir rüya Böyledir rüya, böyledir. Rüyada gördüm böyle. O da doğrudur. Anlatabildim mi? İşte mesela rüyada gördüm ey Bilal. Cennete giriyorum. Cibril'den aleyhisselam. Benden önce bir ayak sesi duydum. Ya Cibril kimdir bizden önce girdi dedim. Bilaldir dedi. Gel bakayım Bilal ne yapıyorsun bizden önce girdin sen? Sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulullah çok şey yapmıyorum. Her ebdes ettikten sonra senin dediğin gibi içir şahit ebdes sünnetini kılıyor. Bunu niye bize anlatılıyor, geliyor bize? E bize yol gösteriyor. İşte biz de yapmamız lazım. Anlatabildim mi? İşte ehl sünnete göre Sadı e, peygamberlerin rüyaları nedir? E, ümmettin icma ile şeydir, e, vahidir. Evet, altıncı mesele Rüya meselesinde peygamberlerin haricinde kim gelir? Sıddıklar, salihler, şehitler, evliyaullahlar, muhsinler, eee normal müslümanların rüyası ne olur? İmana göre değişilir, dedik. Ama her gördükleri de doğrudur? Hayır. Doğru da olabilir, doğru da olmayabilir. Ama kâide nedir? Ne kadar salih O kadar sadık rüya sahibisin. Ne kadar sadık insansın, yalandan uzaksın, yalan diline bulaşmamış, o kadar Allah sana rüyada istediğin şeyi gösterir. Hatta öyle gösterir ki, yarın seçimin var. Mesela bir şeyi seçiyorsun, iki şeyin arasındasın, seçim yapacaksın. Hangisine gideyim, bunu seçeyim, bunu seçeyim, bu yola vurun, bu yola vurun, rüyanda bile sana haber verilir. Ama salih olmasan tabi şeytan da gelir. Ama salih rüya, şimdi onların da sıfatlarına geleceğiz inşallah. Evet, bu da nedir? Dedikçi işte burada ne yapar şeytan? Şeytan gelir bazı insanlara peygamberlerin haricinde çi insanlara ne yapar? Peygamberlere giremez tabi. Ama peygamberin haricinde insanlara gelir ne yapar? حضرت i̇şte için Saizdir. Onun için burada biz dikkat etmemiz lazım. Zaten onun için biz okuyoruz kimliğimiz nedir, akidemiz nedir ona bakıyoruz işte. Alimler diyorlar ki yedincisi istiyorsan ruyan sadık olsun ki ru'ya unsul mu'min alimler demişler. Gurbet zamanında ki günde biz gurbet, İslam gurbet yaşıyor. Dinini tutan o çöz ateşinde bugündür Resulullah bugün günü vasıf ediyor. Yani bugün o günlerden bir gündür. Bu zamanda salih rüya nedir? Bizim sermayemizdir. Çünkü fitneler o kadar çok geliyor ki insan ne yapsın? Nereden desteğimizi alırız? Sahabenin bir müşkilatı onda Resulullah'a dönüyordu. E biz ne yapalım? Bir yerde yaşıyoruz. sağlam alimler de kalmamış. Dönerim ya hocam istişare ederim nedir? Yen yani mamurdular, yen yani hizipçidiler, yen yani ben doğruyum, ümmet hatalıdır. He? Bir, bin bir çeşit hocalar, alimler çıkmış ortaya. E biz ne yaparız? Mümin bu konuda salih rüyaya sarılır. Ama salih rüyaya sarılırken, tabi mümin dedik, şeytanı rüyaları da bildirirken, işlemez onu Allah'ın izniyle. Eydir alimler diyorlar, nasıl salih rüya sahip olabilir ندرجی سدورا زمان yemek لین yemek. <gülüyor> Kazancının halalına bakacaksın. Öyle halal ki sen kendinden emin isen kazandığın yüzde yüzdür. Seni arkadaşın davet etti bile dikkat edeceksin. Bu nereden parasını kazanmış? Ağzıma ne gireceğini bileceksin. Ne kadar halal o kadar sadık rüya. Sadık rüya nedir? Allahu u Teala'dan bir müjdedir bir bağdır onunla. Onun için bu önemlidir. Bütün şer'i emirlere ne yapacaksın? Tazim edeceksin. Allah'ın emirlerini yerine getirmekte çaba göstereceksin. Yasaklarının da önünde duracaksın. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne emretmişse sünnetini küçükte büyükte uygulayacaksın. Bir de salih Ruya görmek için ne yapacaksın? Mesela ben bir müşkületteyim. Ya Rabbi beni bana göster diyorsun. He? Biz Allah'tan başka kimimiz var? Hiç kimsemiz yoktur. Her şey onun elindedir. He? Bütün tevekkülümüz hakkıyla onadır. E biz Allah-u Teala'yı irtibata nasıl geçerim? Geçemeyiz bu dünyada. Ne kadar salih mi umluyorsak? Bir perde var bizim için Allah'tan bizim aramızda. O da nedir? Rüyadır. E bu rüyayı nasıl göreceğiz? Onun için eğer öyle bir müşkiletin oldu... Bileceksin alimler diyorlar ki ebdes alıp o niyetle yatabilirsin. Ya Rabbi bana yol göster diye. Nasıl istikhare namazı kılıyorsun? Kalbin o iki şeyin, üç şeyin arasında birine kalbini inşirah ediyor. Açılıyor. Ha? Evet diyorsun budur. Yol gösteriyor. Rabbim senin kalbini açıyor. Diğerini kalbini sıkıyor. Yani bu doğru değil. Salih rüyaya da ne yapacaksın alimler diyorlar? ebdestle uyuyacaksın niyet edeceksin sakh terefine yatacaksın kibleyi karşılayacaksın dua edeceksin رسول e, uyuyana kadar ağzın zikirden uyuyacaksın ve inşallah sadık ishan Allah subhanahu teala alimler diyorlar, sadık rüyayı sene gösterir evet sekizinci mesele ساد ر ن زمان این سادر سہر زمانہ سہر زمانے زماندر یہ زین دور دربمس چھندے صفات نہ لائق عظمت نہ لائق نئے اپر سما دنیا تجل وبیر غلوم استخف فارت mı bir kulum, kulum benden istesin ona isteğini vereyim? O arada seni görse Rabbim elini kaldırmışsın. Ya Rabbi diyorsun. Göz damla. Allah korkusundan da sevgisinden de gözün damlıyor. Allah kerimdir. Elini boş çevirir mi? Haşa ve Böyle yerde de bir de sema dünyasına inmiş. Sema dünyası nedir? Bu cinayettir. Allah-u Teala yani bize her zaman yakındır ama burada destekliyor bizi biz size maddi manevi yakınız atabildim mi ve Allah Teala el i sünnet inancında hakkıyla sama dünyasına iner ama keyfiyetini biz bilemeyiz evet tecelli ettiğinde bu ara gece 3'te son 3'te biridir gecenin son 3'te biridir o arada rüya ne görsen o rüya nedir sadıktır. Oruya şeytan o, o arada şeytan insanlardan en uzağa olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gün battığında şeytanlar iş başına mesaiye çıkarlar. Gün battığında. Yani gün saraldı şeytanlar mesaiye çıkarlar. Onun için çoluk çocuğunuzu sokakta bu saatte koymayın diyor. Alın içeriye oları. Onun için musulmanın fıkhından gün sonra aldı bırakma mahallede oynasın. Al içeri onu. Çünkü şeytanlar odada dağıtılıyorlar. Mesai yapıyorlar. Sokaklara, evlere giriyorlar. Senin çocuğun kendi evinde olsun hısın. Kala gibidir evin senin. Ayetten, hadisten, e, duayla zırhlanmıştır. Evet. işte o arada şeytanlar ne olur? O üçte bir de Rabbimiz tecelli ettiği için şeytanlar orada kaçarlar. Zayıf olurlar. Az bulunurlar. O arada da salih rüya nedir? Ha? Doğrudur. Evet. Dokuzuncu mesele. Rüya kat çeşittir? Ruya Alimler diyorlar üç çeşittir. Biri Rahmanidir. Allah'tandır. Peygamberden, e, peygamberlerin rüyası gibi nübüvvetten bir parçadır. İkincisi Nefsanidir. Nefsinde ne konuşursan odur. üçüncüsü şeytanidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim hadisinde diyor ki erruya 3. Rüya 3 tür diyor hadiste. Rüya minallah biri Allah'tandır. O dedik nübüvvetten bir parçadır. Rüya takzinun min eşşeytan biri de şeytandandır. Gelir senin kafanı karıştırır. Ve rüya Bir de üçüncüsü de mimma yahdusu bihi'r rajul nefsuhu fi'l yaqza Sen bir şeyle meşgulsun gündüz. Bir şeyi dert etmişsin. Gece rüyanda görüyorsun onu. Bu ne oldu? 3. oldu. 1'in rüyanın birisi nedir? Rahman'dandır, Allah'tandır. O da nübüvvetten 46 parçadan bir parçadır. İkincisi Şeytandandır, onu da bildir Şeytandan rüya görürsün. Şeytan gelir sana kafanı karıştırır. Üçüncüsü nedir? Nefistendir. E, akılcılar bunun üzerine duruyorlar sadece. Akıl dinler ne şeytana inanıyorlar, ne Rahman'a inanıyorlar. Ne diyorlar? Tıbbı, bana bağlı, nefsi, psikoloji. Bu var mı? Var. İnsan bir şeyi dert eder, de der, gece rüyasında da görür. او میل رسول اللہ صلی اللہ علم تیوری بھون şimdi biz rüyanın صدارہ nasıl yapacağız? Rüyani gördük rüyada ne yapacağız? Resulullah bir de bize yol gösteriyor. Biz dedik bizim itikadımızda her şey var. Adenze'ye her şey dinimiz cevap vermiştir. Hani Yahudiler alay ediyorlar Selman-ül Farisi'yle. Selman ne diyorsa bir laf mecliste ne oluyor? Selman diyor dinimiz bize bel emretti. Yahudiler diyor hadi ya Her şeyi emrediyor. Tuvalete de girmeyi öğretiyor mu size Nebiniz? Alay ediyorlar. Evet öğretiyor diyor. Soldan gireceğiz, sağdan çıkacağız, Bismillah ne'udü billah diyeceğiz. Çıkarçan ufran eka diyeceğiz. Ee, e, soldan yakamayacağız, ee, soldan taharet edeceğiz, sağdan yetmeyeceğiz. 3 sefer taştan temizleneceğiz. Hepsini öğretiyor bize. Bizim dinimizde her şey var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bir rüya gördün. Rüya fıkhi nedir? Şimdi üç rüya var. Fıkhları nedir? Diyor ki bir rüya gördün, sevdün o rüyayı. Hoşuna gitti. Güzel bir rüyadır. Fe innema hiye Allah. O nedir? Allahu Teala'dendir. Yani ben gördüm rüyamda baktım, e, ders yapıyorum. Bu hoş bir rüyadır. Müjdedir. Gördüm Kur'an okuyorum. Gördüm Kâbe'ye gitmişim. Bu nedir? Güzel bir rüyadır. Bu nedir? Allah'tandır demek ki. فَلْيَحْمِدِ اللّٰهَ علي. Böyle bir rüya görsem ne yaparım? Şükrederim. Elhamdülillah diyelim. Ya bir sana sonsuz şükürler olsun. وَلْيَتَحَدَّثْ بِهَا Onu da anlatsın. Anlat onu. Yani ben güzel bir rüya gördüm. Ey ahali duydum duymayın demeyin. O da değil. Ne yapacaksın? Geleceksin salih insanlara arkadaşlarına Büyük arkadaşlar güzel bir rüya gördü. Bak rüya muteber bir şey olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haftanın birçok gününde sabah namazından sonra bilirsiniz Resulullah 5 vakit namazdan sonra imam olarak dönerdir cemaate yüzünü. Döndükten sonra tesbihten sonra derdi Çin bir rüya görmüşse bize anlatsın. Resulullah ne yapardı? ریا دردر رسول رسول سن سنچم سالہ gördü gelsin arkadaşına, dostuna onun da fıkhı var. Kime söyleyeceksin? O tevil babında. Geleceğiz ona inşallah. Yani müjdeyi verebilirsin. Arkadaşlar ben dün güzel bir rüya gördüm. He? Baktık derneğimiz böyle e, e, işler yapıyoruz, güzel işler yapıyoruz. Böyle paralar gelmiş, yardımlar toplamışız. Böyle kitap basıyoruz. Bunu gördüm. E bunu söylemem lazım. Bu güzel bir şey Bu nedir? Bize müjdedir, destektir. Evet, siz doğru yol üzerindesiniz. Sonra Resulullah s.a.v. وَاِذَا رَأَ غَيْرَ ذَٰلِك مِمَّا يَكْرَ Bunun haricinde sevmediği bir şeyi görse فَاِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ O da şeytandandır. Mesela ben gördüm, derneğimizi polis basmış, yakmışlar, kırmışlar. he Bu şeytandandır. Bunu hale almayacaksın. Ne yapacaksın? فَلِيَ تَعَوَّذْ مِن شريح. taخذne yapacaksın. Naud billah diyeceksin. Kimseye de bunu zikretmeyeceksin. Bu sene zarar vermez. Zarar vermez musun? Evet. Bir diğer hadiste bunu Buhari Müslim rivayet ediyor. Bir Buhari Müslim'liğin hadiste de diyor, "Salih ru'u Allah'tandır. Vel hilmu hilm min eş-şeytan." terim ayrıdır. Ru'a el Ama şeriat istilahta terim değişiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değişiyor bunu. Salih rüyaya rüya diyor. Şeytandan olan rüyaya helim diyor. Onun için arabilerde bir tane güzel bir rüya görse demez ben bir helim gördüm. Desin bir rüya gördüm. Ama bu Türkçede olmadığı için ama sadece biz zikrederim belki bir evet. bir bir diş gördün. Korkunç bir diş gördün. Sıkıcı bir diş korkunç gördün gördün ne yapacaksın diyeceksin. Sol tarafına üç kere tüküreceksin. Tükürmek nedir? nefis Böyle yapacaksın. Ufacık tükürekler çıkacak. Yani böyle tükürek değil ağzından tükürek yapacak. Nefis diyirler buna. Tüküreceksin sol tarafını. 3 sefer ben yaptığımı aynen hadiste Resulullah yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok hadislerde Resulullah bir şeyi yapsaydı derdir. Mesela yetimi çafalet eden benden o cennette böyleyiz derdi. Anlatabildim mi? Evet. Ondan sonra tüküreceksin, şey, Allah'a da sığınacaksın şeytandan, o sana zelal vermez, o şeytandır, senin canını sıkıyor. Hakiki mümin her şey Allah'tandır, canın sıkma. Evet, bir rivayette de diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer biriniz bir rüya gördünüz, aynen solunuza üç sefer tükürün, üç sefer şeytana, Allah'a sığınır, üç sefer deyin, ''Uzu billahi minne şeytana eğer sağdaysın sola dön soldaysan sağa dön yerini değiştir yani bir bu da müslümdedir bir buhari rivayetinde daha diyor diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki salih rüyü Allah'tandır hilm şeytandandır eğer biriniz bir hilm gördü o hilm korkuttu onu soluna üç, seker, üç sefer tükürsün Allah'a sığsın o Allah ve ona zerel vermez evet Bu da nedir arkadaşlar? Bu da eee fıkıdır. Kötü rüyayı gördüğünde fıkıdır. 11. mesele hilase. Rüya ile ilgili rüya içi kısımdır. Demek Biri sadık rüya, ikinci kötü rüya. Buna da Kur'an dilinde ne diyor? Ağhafih <gülüyor> ahlam. Kral diyor ki ben e, rüya gördüm. Onlar ne diyorlar çahinden? Bu ادغات و yani. Biz bunu tevil edemeyiz. Anlatabildim mi? Salih رویا salih رویا nedir? Peygamberlerinden kalad, kalan bize rüyadır. Peygamberlerin rüyası نبوویت bize o rüyanın uzantısıdır geliyor. Nasıl Esmet ümmete verilidir o rüya da bize geliyor ama نبوویت 46 parçada bir parçasıdır. Bize geliyor. اللّہ تعالی نہ خدر görebilirler Ama alimler ona da bir şart koşmuş o da nedir دہ olması lazım. Onun rüyası yani elinde bir روشم makam var, rüya görer, ona göre kahar bir o rüyası yayılır toplumda, salihler o rüyadan fıkıh çıkartır. Kendilerden. Velev ki o ise. Hangi rüya Fir gibi? Fir'an gibi. Fir'an ne gördü? Rüya gördü, Hz. Yusuf'un tevil etti için. Rüyası da doğru muydu? Doğruydı. Anlatabildim mi? Demek ki o çafirin rüyası bir peygamberin kurtarışı oldu. Onun için bazen bir çafir rüya görer, kargaşa olur. İster o çafir yönetim olsun, ister o çafir e, patron olsun, ister lider olsun, ne olursa olsun, o rüya, mumin, o rüyadan bir fıkıh çıkartabilir. Anlatabildim mi? Azgâfi ehlem, bu da alimler diyorlar ki üç şükildir. اَذْغَاتِ اَحْلَمْ دَ 3 شُكِلْدِرِ Biri sadık رویا, biri karışık رویا Birincisi diyor şeytandandır اَذْغَاتِ اَحْلَمْ şeytandandır Şeytan sana her şeyi gösterir Bir gün bir Arabi geldi Ya Resulallah dedi Arabi Hadis Müslim'de geçiyor Ya Resulallah dedi Ben rüyada gördüm Kafamı çestiler Kafam önümce yuvarlanıp Ben de beşinden koşup Tutacağım onu, yetiş, yetişemedim ona. Resulullah dedi, bu şeytandandır. Konuşma dedi bunu kimse için. Şeytan seninle oynuyor, o, onu, o oynamayı da nekletme dedi. Yani böyle rüyaları gördün, şeytan maralını bozar. Sen kalkarsın, tükürürsün üç sefer soluna. Sığınırsın Allah'a o şeytandan, sana zelal vermez. O müminin canını sıkmak için, maralını bozmak için, imanını zayıf etmek için ona gösterilir. Azgat-ı Ahlem'de bu bir şeytanlındır. İkinci meselede, Azgat-ı Ahlem'de, sana bir salih insan gelir. Rüyada. Sana ne der? Ben Abdülkadir Geylanıyım. Yem ben Ebu Bakır Sıddık'ım. Sana ediyorum daha hafif شاہی emreder شاہی yap filan yerde yalan söyle فی الحال غیبت فی الحال با Buna da inanmamak lazım Şeytandandır, inanmamak lazım. Hatta alimler diyorlar ki rüya gelir senin rüyana melekim ben. Kanatları var, uçuyor, rüyanda gelir. Ben melekim, Allah beni gönderdi sana. İşte git böyle böyle yap. Yani senden hüküm düştü. O o bir mesele gibi. Bu nedir? Bu da şeytandandır, bu da inanılmazdır. Üçüncü rüya için nefis. Mesela ben bir şeyi dert etmişim. O şeyi rüyada gördüm. Bunun da itibarı yoktur. Demekçi rüya çeşitildir. Biri sadık rüya, alametleri, yerleri bellidir. Üçüncü nedir? Ee, i̇kinci, kötü rüya, o da şeytanlandır, çeşitleri var. Üç çeşit ayrılıyor. Salih rüyanın edabı, adabı nedir dedik? Önceden dedik salih bir rüya gördün. Sevineceksin. Müjdeyi alacaksın. Kalbin farahlanacak Onu da insanlara ne yapacaksın? Konuşacaksın. Anlatacaksın. O rüyanın. Sen nasıl sevindin? Müminleri de sevindirmen senin için nedir? Vaciptir. Evet. Kötü rüyanın görmesinin fıkhı nedir dedik? İstiaza yapacaksın. Soluna tüküreceksin. Allah'a sığınacaksın. Sağdaysan sola, soldaysan sağa yerin değişeceksin. Hatta yapabildin yapabildin bir rivayette, Müslüm rivayetinde Resulullah diyor, kalkıp ebdes alıp namaz kılacaksın. Mesela bir rüya gördüm çok çırçın. Kalktım kalbim bele sıkışmıyor. Ne yapacaksın? Git ebdes al çürükat namaz kılın. Resulullah s.a.v. diyor Femen ra'a şey en yekrahâ فَلَا يَقْصُّ عَلَى حَدْ وَلْيُقِمْ فَلْيُصَلِّي Gece uyandın. Ne zaman uyandın? Çocu bir rüya gördün. Çok. Evledin ölmüş. Malın yanmış. Sıkıldın. Kalk, ebdesini al. İçer, içer, at, namaz, kıl. O sene Allah'ın izninden zerr el vermez. Sonra kimseye söylemeyeceksin onu. Nedir? Kimseye söylemeyeceksin onu. Söylesen de söylesen de bir alime söyleyeceksin ki o seni ne yapsın? Sebat kılsın. Desin bu mesela sen kalbinden emin değilsin. Bu kötü müydü, gerçek miydi, imanın zayıftır. Gelip her çeşit söylemez Bir alime söylersin. O alim anlar. Sene diğer bir şeytandandır. Korkma, sana teselle verir. Çünkü mümin, müminin neydir? Destekcisidir. Ve on üçüncü mesele. On mesele rüya ile ilgili. Rüya diyoruz. kısımları var. Bir, e, pardon, 13. mesele tevil de ilgilidir. Tevil nedir dedik? Rüyayı şerh etmek, açıklamak. Bu rüyadan ne geliyor? Aslında bu özel bir ilimdir. Tevil ilmi özel bir ilimdir. Nedir bu ilim? Tevil ilmi çok özel bir ilimdir. Bunu fıkhı ilmi gibi bunu nasır ruha kendisi çabayla elde edilmez ilmi de çabayla elde edilmez şimdi fıkıh ilmi neyle elde edilir gidersin fıkıh okursun alemlerin dizinde otursun geceni gündüze katarsın hafız olmak çaba gösterirsin hatta tabip olmak doktor olmak neyle olur çabayla olur ama ruha Çabayla kazanılır mı? Kazanılmaz. Fıkı da kazanılmaz. Anlatabildim mi? Onun için rüya ilmi diye bir kitaplarımızda şey yoktur. Fıkı. Ama var. Kaideleri var. Matodu var. Bunu alimlerimiz kurmuştur. bunu. Ama bu sonuçta sen rüyayı hepsini uzman ol. Alimlerin kurduğunu hepsini oku. Ama celdin tevhileh bir mumin karşısına geldi, rüyanı açıklamak istiyorsun, orada ne devreyeciler? Rabbani'lik devreyeciler. Ben bütün alimlerin yazdığı matodu okudum. İşte yumurta görsen karşılığı budur, bunu görsen karşılığı budur, e tevil, ne zaman gördün rüyanı, nasıl gördün, bunun ilmini okudum. Çüğü cült kitabı okudum. Alimlerin de yanında oturdum. Ama bunu çok iyi bilirim, dersini de yapıyorum çok güzel. Ama tevil'e geldim. Burada önüm tıkanır. Ne cire devreye Rabbaniilik. Benim hocalarım vardır teville ilgili. Çok meşhurdular. Çok %99 tevilleri doğru çıkanları vardır elhamdülillah. Birisi öldü Yusuf hocamız. Allah rahmet eylesin. Riyad'dadır. Amin. benim önümde kaç sefer tevil etmiş nensı çıkmıştır subhanallah Bu nedir kep gözüyle diyorler bakıyor bu Tevvil rabbiniliktir bunlarıın da imamı içimdir Abu bakr sıddiradallah'ın Rasullah'tan sonra en güzel tevvilil eden sahelerde Abbu bakrsıntıkıdırrüya Tevil ederdir Onun için bu Tevvil nedir rabbinilik recilidir Bu kimse buna soynamaz ama ha, ben hadisisi olabilirim bir artı bir içi. Ben fıkıhçı olabilirim. Gelip sorarsın benden fıkıhın ebdesine bozar, bunu bozar, namaz nasıl kılınır bunu diyebilirim sana. Çok güzel anlatırım sana. Ben Rabbani değilsem de o alan benden Rabbani'dir. Çünkü Resulullah kaide koymuş. <gülüyor> Diyor ki bazen insan bir delili, bir fıkıhı alır, bir hadisi alır, bir deneye götürür. O, o fakıhtır, o hadisten hakkıyla amel eder ve istinbat eder. Anlatabildim mi kardeş? Onun için tevil neyden olur? Rabbâniliğ ile ne olur? İşte bu tevil ilmi nedir? Rabbâniliktir. Sen bir rüya gördün, mükellefsin sen, Resullah'ın dediği gibi kimseye gelip söylememen lazım. Rüyanı tevil ederken bir taneyi seçeceksin, bir alimi seçeceksin, geleceksin yanına, bileceksin o alimde Bu işten anlıyor. Kalp gözü açıktır. Sadık bir adamdır. Kalp gözü açıktır dediğimiz gibi tasavvifi mustalaha katmayalım Çünkü bu tasavvufi bir mustalaha bunu nerede güzel mustalaha terimler var onu ne yapıyorlar? Kendilerine mal ediyorlar. Kalp gözü açıktır. Yanduru binurillah. Allah'ın nürüyle mu'min bakar. Çünkü kalbi bir parça nürdür. Masiyet yoktur içinde. Allah'ın istediği cibidir kalbi. O nürden baktığı için salih insan ne yapar? Nürden görer. İşte bu banidir İhsan derecesinde olandır. Alime geleceksin. O alime diyeceksin. O da tevil eder senin için. O tevil meselelere ayrıdır. Ama tevilin ölçüsüne gelirken tevil 3 şekilden olur alimler diyorlar. Tabi tevil bizim fıkhımız yeri değil. Ama bir hatırlatıralım. Tevil üç şeyden olur. Bir Kur'an'dan alınır. bir sünnetten alınır bir de normal nelerden alınır mesellerden alınır insanların e, adetlerinde ulufunda oturan e, şeylerden alınır ve buna da örnek verirken mesela Kur'an'dan nasıl alınır mesela ben rüyamda ip gördüm halat gördüm bu neye delalettir ha? bu ehde ehde delalettir söz vermeye delalet. Neden? Allah Teala diyor ve attasimu bi hablillah. Ama bu bunları ben öğrenebilirim. Sen de öğrenebilirsin. Bunun en de var yapmışlar. Hatta biz rüya ile ilgili bir kitap basmıştık. Orada var. Mesela ip gördün budur anlamı. Bu geneldedir. Bunu oturtmak istesen Bu banilik ister arkadaşlar. Yani sen o kitabı oku. O kitaptan rüya tabircisi olamazsın. O değil. Onun gibi 10 on cilt kitap okusan olamaz. Anladın mı? Burada bani bir elimiz var arkadaşlar. Evet. ikincisi sünnetten mesela sünnetten mesela e, e, karga gördün. Ha? Karga gördüm. Bu neye delalettir? Fasık adamadır. Mufessirler bunu böyle açıyorlarlar. Yani rüyanda gördüm bir karga gelmiş beni gagalıyor. Yani bir fasık senin peşindedir. Bunu nereden alıyorlar? Sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, fasıkı kargaya benzetiyor. İşte bu ilimdir. Bu ince bir ilimdir. Çok incedir. Burada Rabbani'lik ön plandedir. Meselen dedik insanların mesel, örneklerden, atasözlerinden de olabilir. Mesela sen diyor, gördün ki bir çukura düşüyorsun. He? Bir çukura düşüyorsun. Bu çukur neye tevil olunur? İşte demek ki sen bir günah işlemişsin, ona düştün. Diğer kuyunu kazan içine düşer. Mesela bunun gibi bir meselden almış. Ama bunlar örnektir. Bunları kim oturdur? Kim işler? Alimler işler. Nasıl şimdi ben hadis önümde Ayet de önümde. Ben ama alim değilim. Buradan fıkhı çıkartabilir miyim? Çıkartamam. Be. E, pardon. Ben Arapca'yı şüper biniyorum. Çıkartabilirim? Çıkartamam. Ne ister? Ben alim olayım. İcazeti bileyim. E, i̇cazetim olsun. E, dinin kurallarını bileyim. Şari şariatın ölçülerini bileyim. Çıkartırım. Yoksa her çeşitçi ayet okumuş. İşte bu tağuttur diyorlar. Tağutu getirip Musulmanın üzerine oturtuyor E işte bu bid'ettir diyor. Cetirür bir Müslüman bir şey yapıyorsa sen ehli bid'at oldun diyor. Neden? Nasıl doğrudur? Ama oturtması nedir? Yanlıştır. E bunun için mi oturtur? Alimler oturtur. Bak bu günde insani düzende heh, Mahkeme, insani mahkemelerde kanunlar var. O kanunları arıyorsun. Sen infaz edebilir misin sokaktaki insan üzerine? Edemezsin. Gidersin mahkemeye bakarsın yüz tane çıkış yolu var onun. Yüz tane anlamadığın meseleden seni hüküm altına sokarlar. E bu dünya işi böyledir. Ahiret işi nasıldır? Onun için bunu alimler bilir. Evet. İşte bu türlü meselelerden e, nedir? Alimlerimiz demiş ki e, e, bu tevil meselesi bazen insan diyor ki kalbiyle de tevil eder. Kalbine yatar ne yer kalbine bunun rüyası budur yani müfessir onu rabbani gözden baktığı için kalbine varır bu atar burada bir adetler var çıkıyor mesela bazı insanlar ee, ne yapıyor ben senin niyetine rüya niyetiyle yatıyorum senin bu meselenin var böyle değil mi bu nedir caiz değil kimse kimse için rüya niyetiyle yatamaz mesela ben bir kadınla evleneceğim Mi, mi açılıyor elinde kurallar var خور göre açılıyor. Biz dedi o kurallara göre de aç olmaz. Bu da meselesidir. Bir de aç da fıkı rüya tabirinin ben geldim bir hocaya söyledim. Bu hocanın aç oğlaması beni hoşuma gitmedi. Gittim baktım başka hocaya söyledim. O da başka hoşuma giyi başka dese dedim. Bu rabaniyilikten çıkar. Anlatabilirim sen orduyu kaybettin. Rüya diyor muabbirin de tabir eden rüyayı açığlayan da alim çok dikkat etmesi lazım çünkü bir hadis var diyor tabir ettirince bir olur bu kabul olur. Rabbani alim açığladığı gibi o kabul Evet. İşte bu sıhhatlı rüya. Ben bir anı aktarayım Kendimle ilgili. Benim bir arkadaşım var Şeyh Mut Ubittayyar meşhurdur. Böyük bir davatçilerdendir Suud'da. Ee, hem arkadaşımızdır hem <gülüyor> böyük bir davatçilerden. Bu sadik ruya tevilinde çok uzmandır. Bu Şeyh Yusuf dediğim bizim hocamızın onun talebesidir. Biz, ben onunla gittiğimde hocaları ziyarete giderdik. Hocalar bunu gördüğünde ne yapardılar? Her çeşelinde bir çağ tutardı. Ya Şeyh Mut'ib diyerdiler. Böyük hocalar. شیخا işte Allah Allah, koyacaksın Çok ifrat etsen şeytan buradan da nıktaya girer seni. Şimdi ben de bir gün dedim ya bu hoca benim haftanın birçok zamanı bu hocaydanım, beraberiz. E ben de bir bakayım rüya görmüşsem bana söyleyeyim. Ben de bir rüya gördüm 911'de. Bu olay ne zamandır? 94'te. 911'de ben Irak'ta davetim vardır elhamdülillah. Kuzey Irak'ta. Çürtler bölgesinde yeni saddam çekilmiştir. Orada çok gelip gidip davet yapıyordum. O, orada bir gün gittiğimde hasta oldum. Hemen sınırdan geçerken Zaho şeyinde üç gün yattım orada. O üç gün yattığımda bir rüya gördüm. Rüyada gördüm, baktım benim çocuğum olmuyordu. O zamanda. Yani e, o zamanda on e, e, 14 senedir evliydim, çocuğum olmuyordu. Bir rüya gördüm. O da baktım. İçi kız çocuğum var. çık kız çocuk gelmişler. Biri koşuyor. Daha birinden çocuktur. Koşuyor yanıma. Baba, baba. De. Ben de hasta gibiyim. Yatakta uymuş. Detayı da var bunun. Kısacası aklıma bu rüya geldi. 4-5 sene sonra. Ya dedim bu rüya yani sadık rüy olduğunu ben biliyorum. Ama o kadar davetten o kadar meşguluz. Unutmuşum yani bir hocayı göreyim. Ben bunları gördüm bu hocaları bu kadar rüyaya önem veriyorlar. Ağzım sulandı tabiri caiz ise. Dedim dur bakalım bu sorayım ben de yolda gidiyoruz arabada. Ya Şeyh Mutub dedim ben de bir rüya gördüm beş sene önce. Böyle böyle gördüm. Hemen bak Rabbaniyete bak. Adam dinledi beni. İlk soru şöyle sordu. Büyük kızın gördüğün kaç yaşında olabilirdi? Dedim 7 civarında vardır böyük eke. Tamam dedi Abdullah sana müjde vereyim. yedi sene say o rüyadan sonra senin çocuğun olur inşallah. Ben dedim inşallah aklından gitti yani inşallah. Ben umidim kesmemişim Allah'tan ama inşallah dedim. Ve bil 7 sene oldu. 3 sene ondan sonra benim çocuğum oldu elhamdülillah. Hem de üç tane. Üçüz oldu elhamdülillah. Evet. Geldim dedim Oca dedim, sen bana dedin çocuğun olur ama demedin üç tane olur. O da Allah'tan sana bir müjdedir dedi. Anlatabildim mi? Evet, o kızı gördüm hemen nereden anladı? Bak onun esprisi var. Kız rüyada, buradan da bizim hanım bacılarımıza müjde verelim. Rüyada kız hera alamettir. Oradan diyor anladım. Ben sordum nereden anladın yani bir yedi... کھیرا عالحت مج دیا عالحت نمچھ کھس سوچ لر لردر جمعور لردر یعنی عرب لر dedim زماندہ تھم تھر سن مج دیا مج ددر اللہ اوین مجدہ yani bunun bir یعنی yoktur kimse سیرویا tefsirinde چھلکیا yapamaz Bak çıkar masada, televizyonda, İslam olursa, atır, cirer, fayda var sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görebilir miyiz? Evet, görebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki رسول اللہ صوری صورتی Yani apaçık hadis Bukhari Müslim'de geçiyor. Beni Resulullah diyor, beni gören hakkıyla görmüştür. Şeytan benim kılıfıma giremez. Bu da nedir? Bir müminlere bir müjdedir. E biz kim istemez Resulullah'ın rüyasında görsün. Ya gördün ne olur? Yani sen seçildin. Evliyaullah seviyesine kadar geldi Resulullah senin rüyana girdi. Ama bunun da bir ölçüsü var arkadaşlar. Alimler diyorlar ki Şimdi ben Eyyub kardeşi rüyamda gördüm. Kalktım dedim dün eyüp seni rüyada gördüm. Nereden bildin bu Eyyub'tür? Eyyub'u tanıyorum değil mi? Eyyub'tür. Ama Resulullah'ı biz tanıyor muyuz? Kim bu toplumda şimdi benim için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem vasfeder? Demek ki alimler İbn-i Sir'in büyük tefsir, müfessiriymiş, rüya tevhili yaparmış. Tabi imanlarına Ürcün bir, bir adam gelmiş demiş ya imam Resulullah'ı rüyamda gördüm Bana böyle böyle verdi müjde. Demiş nasıl gördün anlat bakarım. Dedi işte böyle bayaz elbiseli, bayaz şakkalli demiş. Tamam yeter sen Resulullah'ı görmemişsin rüyamda. <gülüyor> Anlatabildim mi? Demek ki her şeytan kılıfıma giremez. Hakiki Resulullah'ın kılıfına giremez. Ama şeytan bu konuda Cahil insanlara çok melzeme çıkartmış. Görüyoruz işte suçaklarda adamlar diyorlar ki işte Resulullah'ı gördüm, Resulullah beni böyle emretti. Resulullah bana dedi kalk tefsir yaz. Resulullah bana dedi kalk bir zikri. Cemaatine söyle. Resulullah bana söyledi, dedi bunu yap. Bunlar hepsi nedir? Aslı yoktur, şeytandandır. Ama Resulullah'ın hakkıyla bileceksin vasfını Tabi şamailini bileceksin. O da bir ders ister. Şimdi anlatamayız biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şamailini ister. Onu tam bileceğiz ki Resulullah'ı görsek evet. Ama buradan kısacası diyeyim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vafat ettiği anda sakali simsiyahıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse aldanmasın. Sakali bayaz geldi. şey kandırıyor 20 tane 20 tane enes diyor. 10 sene hizmet etmiş Resulullah'a. Bir de 10 yaşındaydı. Resulullah'a vefat edersen 20-21 yaşındaydı. Diyor ki sakalinde 20 tane tel bayaz vardı. baksaymışlar 20 tane tel bayaz var Resulullah'ın sakalinde, mübarek sakalinde. Onun için Resulullah'a iyi tanımamız lazım ki rüyamıza girer mi girmez mi? Ama girse de nedir? Hakkıyla girmiştir. Bu böyle. İkinci mesele, Allahu u Teala'yı rüyada görebilir miyiz? Göremeyiz. Neden dediniz göremeyiz? Evet, göremeyiz. Neden? Çünkü Allahu u Teala'yı hakikatini kimse bilmiyor. Allahu Teala bize sıfatını cemiş. Allah'ın eli var, gözü var. Eşitir, konuşur. Eee... Bacağı var. Hadiste geçtik gibi. Ama bunların keyfiyetini bize söylememiş. Ama var demiş, keyfiyetini bilmiyoruz. Onun için alimler diyorlar, ne tasavvur, teheyyül zihninde etsen Allah onun hilafidir İmkanı yoktur. Benzetemezsin. Ya Allah-u Teala tektir, yaratan bir eşit emsali yoktur. Yani şimdi ben meleki, melekleri bir şeye benzetebilirim. Neden? Resulullah vasfetmiş, işte kanatları var, nürden yaratılmış, belki ama Allah-u Teala hiç mi şekilde, ne Allah-u Teala'nı gören var. Resul, hakiki ehl sünnet itikadında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraj gününde Rabbil alemini görmedi. Dediler gördün mü? Dedi nurun inni arah. ben nur gördüm dedi. Ama allah Teala, hakiki bir zatı var, onu kıyamet gününde biz göreceğiz sanırım. Dünyada kimse göremez onu, mümkün Bak Abdul Kadir Geylani Hazretlerine geldi. Yalan dedi sen. Sen Rabbim değilsin. Anlatabildin mi? Benim Rabb'im bilmem Rabb'im. Yani nürdür Rabb'im olsa sen nesin? Gelmişsin, oturmuşsun tahtın üzerinde ben senin Rabbim diyorsun. Onun için Allahu Teala'yı hiç kimse rüyasında göremez. Ama görse görse alimler diyorlar ki olabilir çok salih insanlara gösterilir. Alimler de bu kapıyı açmamışlar. Çünkü oku çok nadir çok salih insanlarda bulunmuştur. Şöyle bir tane yani Allahu Teala adıyla konuşur nürün içinden bir aydınlığın içinden bir ağacın şey içinden konuşmak gibi olabilir. O da çok nadir bulunur. Tarihi de araştırıyoruz. Öyle bir şey e, yoktur ki. Anlatabildim mi? O da olabilir ama çok nadirdir. Evet, rüyayla e, itikadımız arkadaşlar, bizim ehl-i sünnette e, şöyledir dediğimiz gibi toparlasak rüya haktır, rüya çeşittir. Birisi rahmandandır, nübuvvetten bir parçadır. Birisi nefsimizden güncel hayatımızda kalan müşkületlerimiz rüyaya görebiliriz. Bu itibarı yoktur. Üçüncüsü de şeytanlandır Onun hiç itibarı yoktur. Oların da fıkhını anlattık. Allah hepimizi salihlerden eylesin. Bu salih rüyaları bizi mahrum etmesin bütün musulmanları. Bu salih rüya musulmanların neydir? Müjdesidir. Gönlünün şadıdır. Buradan tesellimizi alırız biz. Bu önemli teselli kaynağımızdır bizim. Yani rüya senin gelip kalbine şarj takıyor. Salih rüya seni güzlendiriyor... يعني سن evet. والحمد اللہ رب العالمین وسلم وسلم سعید المسلیم نبی نحمد وسحب اجمائین